Merhaba, bugün size Paris yakınlarındaki La Bergerie isimli eko çiftlikten sesleniyorum. Burası bir vakıf tarafından alınmış ve şu anda tamamen ekolojik prensiplere göre işletiliyor. Örneğin tarlalarda hiçbir kimyasal madde, ilaç veya suni gübre kullanılmıyor. Onun yerine güçlü bir rotasyon sistemi yerleştirilmiş. Tarlaya ilk önce yem bitkileri ekiliyor. burada münavbeli otlatma ile beraber yerel sığır ırkları besleniyorlar. Sonra bu mevcut meralar sürülüp bunun yerine ekim yapılıyor, peş peşe değişik ve birbiriyle sinerji yaratan, destekleyen ürünler ekliyor. Aynı zamanda vakıf eski samanlık ve ahırlardan bir toplantı mekanı ve yatakhaneler yaratmış. Bu sayede hem sağlıklı, ekolojik gıdalar yerken bir yandan da burada sivil toplum kuruluşları olarak toplanma imkanı bulmuş oluyoruz. Ne güzel diyorum, böyle vakıfları artık biz Türkiye'de de görmek istiyoruz. Büyük okyanusta bulunan Guam adasını istila eden adaya yabancı büyük kahverengi ağaç yılanlarına karşı bulunan mücadele yöntemi oldukça ilginç. Bölgedeki kuş türlerini yok ettiği gibi ada halkının da korkulu rüyası haline gelen yılanlarla mücadele için helikopterle adaya havadan zehirli fare atıldı. Diğer türler için bir terminatör olan son 30 yılda 12 yerel kuş türünün neslini tükettiğini söyleyen Guam Tarım Bakanlığı yetkilisi, Guam'a gelen bu kahverengi yılanların kuşların yumurtalarını, genç ve yetişkin kuşları kısaca tüm jenerasyonları yok ettiğini, yılanların varlığının bölgede halkı ve turistleri de olumsuz etkilediğini söyledi. Tabii ki adalar özellikle hassas ekosistemler olan yabancı türlere karşı çok savunmasız. Geçmişte keçiden kediye, sıçandan tavşana, zararsız görünen fakat dışarıdan gelen canlılar pek çok ada ekosistemini alt üst etti. Şimdi de kahverengi yılan şekilde adaya zarar vermeye devam ediyor. Danıştay'ın 144. kuruluş yıl dönümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen kokteylde Akkuyu Nükleer Santrali projesiyle ilgili eleştirileri yanıtlarken biz bu nükleer santrali zaten Greenpeace ile birlikte yapacağız sözlerini sarf eden Enerji Bakanı Taner Yıldız'a Greenpeace çok net bir karşı yanıt verdi. Açıklamada Greenpeace nükleer enerji tehlikesinin halk ve gezegenimiz için kabul edilemez maliyetlerine dikkat çekiyor. Fransa'dan, Japonya'ya, Amerika'dan, Güney Afrika'ya, Türkiye'de ve her yerde nükleer enerjiye karşı çıkıyor ve yeryüzünden silinene kadar da karşı çıkmaya devam edecek. Türkiye'de nükleer santral yapılamayacak. Danıştay, Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer ile ilgili haklı gerekçelerle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Halkın %64'ü nükleer santral istemezken, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları bu santrale karşı çıkarken hala nükleer santralin ne pahasına olursa olsun yapılacağını söylemek Yargıyı ve halkın görüşlerini hiçe saymak anlamına geliyor denildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülke topraklarının %26'sını kapsayan 5 bölgeye ilişkin çevre düzeni planlarını onayladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2023 vizyonu doğrultusunda yeni yatırımlar ve teşvikler dikkate alınarak, sektörel planlar, il çevre düzeni planları ve bölge bazında yapılan çevre düzenleri planlarındaki arazi kullanım kararlarındaki birlikteliğin ve devamlılığın sağlanmasına yönelik, Revizyon çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda 15 planlama bölgesine ilişkin 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planı, yapımı, revizyonu ve uyumlaştırılması hizmet alımı işlerine ait ihale süreci de başlatıldı. 2014 yılı sonuna kadar ülke topraklarının tamamının çevre düzeni planının bitirilmesi hedefleniyor. Şimdiye kadar bakanlığın kendi inisiyatifiyle yapılan 19 ile ait çevre düzeni planları da onaylanmıştı. Yeşil politikacıların sayıca azınlıkta olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü bisikletle meclise gelerek fark yaratıyor. Evinden pedal çevirerek 3-4 dakikada meclise ulaştığını söyleyen Milletvekili Kürkçü, araç kullanımının ekolojik açıdan büyük problem olduğuna işaret ediyor. Hem karbon yakıtları kullanmanın hem de buna karşı konuşmanın hem onları kullanmaya devam etmenin çok yaman bir çelişki olduğunu söyleyen Kürkçü, bu çelişkiden kendisini kurtarmak için imkan yarattığını, böylece düşündüğü gibi yaşadığını dile getiriyor. Mersin Milletvekili Kürkçü diğer milletvekillerini de meclise bisikletle gidip gelme çağrısında bulunuyor. Biz de kendisine pedala kuvvet diyoruz ve bu güzel haberi yapma şansını vererek verecek olan bu davranışlar için de teşekkür ediyoruz. Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Karaçen Beldesi'nde yapımı planlanan Derebaşı HES projesine karşı mücadele sürüyor. Projenin yapımını üstlenen taşeron firmanın yetkililerinin bölgeye geleceğini öğrenen köylüler, Kökner Köyü'nde yol kapatarak konvoyu beklemeye başladı. Firmanın sahibi İsmail Hakkı Saral ve beraberindeki iş makineleriyle köyden geçişi engellendi. Bunun üzerine başlayan tartışmalar sürerken köylülerle firma yetkilileri arasında gergin anlar yaşandı. Tartışmaların sonunda köylülerin kararlı tutumu nedeniyle firma yetkilileri geri çekilmek zorunda kaldı. Köylüler ise komşu köylerden Uzundere'de HES yapıldığını, orada bir felaket yaşandığını gördüklerini ve kendi yaşadıkları yerde HES istemediklerini dile getirdi. HES'siz, nükleersiz ama pedala kuvvet, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.